să-ți spun n-aioc când să vii să mai șoară kokun n Sunan'ın beryanı Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketancıoğlu <Gülüyor> Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer ben. Tuna'nın biri yanındasınız. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Evet, bugün Yaman bir program e, olacak. Zaten Yaman başladı. Valla aslında epeydir bu topluluğu size tanıtmak isterdim. Kısmet bugünmüş. E, bugün bir, e, ne diyelim... Ee, uluslararası bir e, toplulukla karşı karşıyayız. Temel olarak Norveçlilerin ve Bulgarların oluşturduğu bir e, oluşum bu. 1991'de e, Nils Olaf Johansen önderliğinde Norveç'te kurulan bir topluluk. Ee, başlangıçta dört kişi olarak e, başladılar. Dört no Norveçli müzisyen olarak. Ama ardından e, Saxofoncu gitti, yenisi geldi. Kim geldi? Bulgaristan'dan Trifon Trifonov geldi. Ee, müthiş bir saksafoncu tabii e, Ivo Papazov'un ilk çalıştığı müzisyenlerden. Ve ilginç bir detay. E, Uluslararası camiye işte sağa sola haber salmışlar ya bir saksafoncu arıyoruz Bulgaristan'dan falan diye. Trifon Trifonov herhalde başvurmuş telefondan çalmış bunlara. Ve demişler koş. Çabuk koş. Dayanamayacağız, çabuk koş. Falan. Tabii bunu ben yazdım da. <gülüyor> ee, evet, işte böyle oluşmuş grup. Ama yani bu dörtlü hiçtir. Ee, bugüne kadar yaptıkları beş albümde sayısız e, Bulgar konuğu ağırlamışlar. Hepsi birbirinden müthiş müzisyenler. Hepsi birbirinden değerli müzisyenler. Ee, Okka adıyla bilinen klarnetçi... ...Roman Clanetçi ...tabii ki her albümde... E, ...Trifon telefonu saksafonu var... E, de Müsterdevoa Bulgar... ...yani Bulgar sesinin gizemi... ...adıyla... E, 80'lerde 80'lerin ortasında oluşan bir... E, ...koro var... ...uluslararası kariyeri olan bir koro... ...birçok... E, ...daha sonra işte Angelite... ...korosu gibi o da... ...birçok ortak çalışmaya e, uluslararası... Ve hatta disiplinler arası e, müziğin çeşitli jenrlarında janrların, e, faaliyet gösteren topluluklara katkı sunmak üzere e, faaliyet sürdürmüş. E, bugün devam ediyor mu bilemeyeceğim. Aslında kökü e, Sofia Singers, Sofia Şarkıcıları adıyla e, bir topluluktu. Sofia Radyosu'nun e, kadın koristlerinden oluşmuştu. Sonra Le Moustadevua Bulgar oldu. İşte bu haliyle albümlerinin pek çoğuna gerek e, daha küçük vokal gruplarıyla ikili üçlü gruplarla gerekse e, bütün koroyla katılmışlar. Her şeyi söyledim. Grubun adını söylemedim galiba. Farmers Market grubu Nasmi. E, ne diyelim artık? Köylü pazarımı mı diyelim? Çiftçi pazarımı mı diyelim? E, nasıl... ...nasıl e, aklınızı yatıyorsa. E, Nils Olaf... Nils Olaf... E, ...Christiansen... ...doğru hatırlıyorsam eğer... ...gitarcı... ...ve e, müziklerinin merkezinde... ...türlü türlü müzikler var. Pas, e, caz ögeleri tabii ki var. Ardından... E, ...folk rock var... Tabii folk olarak hem e, batı geleneği, caz olarak da aynı zamanda hem de e, bu topluluğun merkezinde yer alan Bulgar halk müziği geleneğine bu müzisyenler, Norveçliler tapıyorlar. Ve e, aslında bir batı grubundan çok e, çağdaş hatta ultra çağdaş e, bir Bulgar e, caz oluşumu diye bakabiliriz bu topluluğa. Ee, ...Norveçliler için... ...daha doğrusu Kuzeyliler için... ...soğuk insanlardır filan denir. Yani bu müziş dinleyince... E, ...bu ön yargımı ...yani bu yerleşik ön yargıyı ...tamamen e, yok ettim. Müthiş çalıyorlar. Her albümleri... ...birbirinden güzel. E, çeşitli senfonik... E, ...orkestralarla... ...Norveç Senfoni Orkestrası dahil olmak üzere... E, ...işbirliği yapıyorlar. Pek çok... Ünlü caz festivaline katılıyorlar. İşte böyle. Ee, çok fazla detayla sizi e, oyalamak istemiyorum. Bu harika grubun müziğini bol bol dinleteceğim sizlere. Az önce bir suite dinledik. İki halk şarkısını birbirine inanılmaz bir şekilde bağladılar ve canlı olarak bağladılar. Bu müziği canlı olarak çalmak nasıl bir şey? Ee, bir müzisyen olarak e, hayal etmekte azıcık zorlandığımı e, söylemeliyim. Evet şimdi e, yine Bulgaristan'ın orta bölgesinde bu Pazarcık çevresinde ve Sofya çevresinde yaygın olan bir halk dansı var. Bu çimşi dediğimiz 15-8'lik e, 7 artı 8 gibi gidiyor. Yani 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-1-2 nasıl 3 artı 2 artı 2 ondan sonra yine 4 tane 2 yan yana. Yani söylemesi kolay diyeceksiniz ama işte bir buçim iş dinliyoruz. Farmaz Market'in ilk albüm, ilk albümü e, ki Grammy'ye de yaklaşmışlar bu albümde. E, Speed Balkan Bugi adını taşıyor. 1992 yılında e, hemen kurulduklarının bir yıl sonrasında canlı olarak kaydetmişler. Muhtemelen seçkin bir seyirciye, hani bir, tam bir konser olmayabilir. Her şey önceden mükemmel ayarlanmış çünkü. Hani kaydedilsin diye ayarlanmış. Aynı albümden devam ediyoruz. Bu çimiş var şimdi. Farmers Market grubunu e, sunuyorum sizlere bugün. Ve ilk albümleri 1992'de yayınlanmış. Speed Balkan Boogie adını taşıyordu. E, müthiş müzisyenlerdi. Tabii şimdiye kadar e, altyapıları genelde Norveçlilerden duyduk. Yani gitar, bass, tavul e, özellikle Norveçlilerden geldi. E, Nils Olaf Johansen grubun kurucusu. Ee, hemen ikinci halime geçiyorum. Buradan kısacık bir parça dinleyeceğim. Aslında komedi gibi bir parça. Komedi gibi yorumlanmış. Ee, bu çok meşhur bir parça. Boris Karlov 1950'lerde kaydetti. Ee, ve batıda 70-80'li yıllardan itibaren e, çok sevildi. Ee, Bulgar müziği konusunda işte e, gitgide batıda artan ilginin bir sembolü olarak. Karşımıza çıktı bu, bu parça. Ee, 11.8'lik. Ee, şimdi onun inanılmaz bir yorumunu dinleteceğim sizlere. Muhtemelen birazcık da e, dalga geçmek için böyle çalmışlar. Ee, ama inanılmaz çalmışlar. Küçücük bir parça dinleyelim. Evet işte böyle. Söyleyecek bir şey e, bir yoruma ihtiyaç yok. E, music fra e, High Bredene gibi bir başlık koymuşlar bu albüme. İkinci albümleri. E, çok parça var. Ama bütün albümlerinden birer birer parça çalmak için e, bu albümde atlıyorum şimdi. Üçüncü albümün ismi Winter and Winter. E, buradan e, Trifon Trifonov'un aslında e, genel olarak her albümü böyle bir taksim koyuyorlar e, saksafonuyla yaptığım müthiş e, parçayı dinleteceğim sizlere e, ve hemen arkasından bir payduşka gelecek. Bugün Farmers Market Topluluğunun sizlere dinletiyorum. Ee, Bulgar müziğine ilgi 1960'lardan itibaren, 60-70'lerden itibaren batıda e, belli bir e, istikrarla devam etti. Ee, 80'lerin ortasında Ivo Popozov'un e, bir fenomen olarak ortaya çıkışı ve aynı zamanda da e, burada, e, Bulgar halk müziğinin çağdaş Yönsemelerinin bir e, öncüsü olarak ortaya çıkışı. Ardından 1988'de ilk kez yapılan Stambolovo e, Folk Festivali. Bunları anmak lazım. E, türlü türlü yaratıcı gruplar bu festivalde sahne almaya başladılar. Ardından devam etti. Şimdi devam ediyor mu bilmiyorum doğrusu. E, ve bunlar hemen tabi batıya yansıdığı pek çok grup... ...farklı düzeylerde, farklı yetkinlik düzeylerinde... ...kendi müziklerinin içine mutlaka... ...Bulgaristan'dan bir şeyler kattılar. Farmers Market grubu da... ...bu katkı katkılardan en çok faydalanan, değerlendiren... ...bu katkıları... ...ve en üst noktalarda başarı sağlayan... ...inanılmaz bir bileşim ortaya çıkardı. İşte... Şu anda dinlemekte olduğumuz e, kaçıncı, üçüncü albümleri Winter and Winter'ı dinlemeye devam edelim yine. Şimdi kendileri e, İngilizce isimler koymuşlar e, ama ben buna Rachenitsa diyorum. Onlar demiş ki Ornamental Boogie yani Süslü Boogie demişler. Biz gene Rachenitsa diyelim. Batılıların eline geçince Bulgar halk müziği e, dans melodileri bu hale geliyor. E, aslında oldukça geleneği zorlayan e, yapılar bunlar ama aynı zamanda da e, insanlığın bitmez tükenmez yaratıcılığının da doruklarında e, müzikler diyelim. Şimdi e, dördüncü albüm'e geçiyorum. Burada önce bir payduşka dinleyeceğiz. Sonra arkasından yine bir e, Raçenitsa dinleyeceğiz. Bu albümün ismi ise Surfing USSR. Yani Sovyetler Birliği'nde e, surf yapmak diye çeviririz. Kötü bir yani kötü duyulan bir tercüme oldu ama. E, evet iki parça seçtim. Dediğim gibi önce bir payduşka. Arkasından bir e, Raçenitsa. Bu Raçenitsa biraz daha kalabalık, biraz daha yoğun ee, dinlerken yoruluyorum ee, umarım e, çok görmüyorum sizi yani binde bir olan bir şey bu özel grubu e, paylaşmak istedim bugün Farmer's Market'i dinliyoruz. Ee, konuşmakta zorlanıyorum bu müziği dinledikten sonra. Konuşmak hakikaten zor. Son şarkımız son albümden. Yaptıkları son albümden. Ee, 2010 olmalı. Ee, yine 78'lik bir parçayla e, Bulgaristan'da Elenino Hora dediğimiz 1-2-1-2-1-2-3 ee, biçiminde akan. Gidecekizlik bir e, dans havasıyla bitiriyoruz. E, yine veda edeceğim tabii ki. parça biraz da Kuzey Yunanistan okuyordu. E, Süslemeler ve makam itibariyle. Son dedik ama bir parçaya da yerimiz var. Zamanımız var. Bu defa duygulu bir e, Rodop şarkısı gelecek. Muhtemelen bitiremeyeceğiz. E, bir başlayalım dinleme. Zoran Mom Lenzu Öncelikle geri alıyorum. Rodop'tan değil bu parça, kuzeyden. Evet, bugün Farmers Market topluluğunu dinlettim size. Bir Norveç-Bulgaristan ortak yapımı diyelim. E, müthiş bir topluluktu. E, size küçük bir e, kılavuzluk olsun. İnternet ortamında bol bol bulabilirsiniz bu topluluğu. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı topluluk e, telefondan bana ulaşma şansınız var. Ayrıca Twitter, Facebook, Instagram gibi yerlerden doğrudan ulaşabilirsiniz. E, tabii kendi sayfamdan da. Ve son olarak tekrarlayalım. Hem bu programa hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman e, ulaşıp dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler. E, ayrıca Selahattin'e de çok teşekkürler. <gülüyor> Măsamă îșoară marjei, n-săn spunai